Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülkü la şerike lek diyor. Ta Beytullah ziyaret edeceğim. Ma selamda durup selam çakacağım. Beytullah'dan içeriye gireceği ana kadar lebbeyk Allahümme lebbeyk diyoruz. Ve bir lahza Rabb'in evi karşıdan görününce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 Melekler hâlâ etrafında dönüyor ve binlerce vadide, binlerce geda, el açmış senden bir şeyler diliyor ve dileniyor. Eller arasında ellerimi kaldırıyor. Mücrim halime senden af ve inayet diliyorum. Beni mağfiret ve merhametine mazhar ile Şu dakikada dua edenlerin duası arasında Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri dualarımızı makbul buyursun Teala.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 kendisine verilen bütün selamları bünyesine tevdi edilmiş bir emanet gibi muhafaza eden Hecere-i Esad'ın karşısına dikiliyor. Ona Fahri Kainat Efendimiz selam çaktığı için bir selam çakıyor. İmkan bulursa yaklaşıyor. Hala Resul Ekrem'in dudaklarının ıslaklığını üzerinde taşıyan ve ondan kalan manayı taşıyan hecere Esad üzerinde dudaklarını gezdiriyor.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 Sinesi yanmış insanlar olarak Metaf'tan ayrılıyor, makam İbrahim'e geliyor, iki rekat namaz kılıyor. Kulyayü el kafiru ve ihlas suresiyle tevhid-i ifade ediyor. Her şeyinde birsin, uluhiyetinde birsin, rububiyetinde birsin, saltanatında birsin, kalbi tedbir ve tedbirinde birsin, birsin Allah'ım, birsin.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 bütün hatıratıyla, bütün bir mazi omuzlarımızda kitap sayfaları gibi açılıyor. Ta Hz. İbrahim'e varıyor, Hz. Hacer'i müşahede ediyor, İsmail'in depinmesini görüyor gibi oluyor. Ve sonra Fâri Efendimiz devrine geliyor. Müşriklerin uzaktan uzağa onlara melul ve mükedder baktıklarını görüyor. Ve ashab-ı kiramın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 اِتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالٰى وَأَطِيعُوهُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ف۪ي كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّب۪يُّ الْحَاشِم۪يُّ الْكَر۪يمِ Muhterem Müslümanlar! Yapılan her ibadetin iki yönü vardır.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 İhlasla görmesi gerektiği şeyleri görecek ve Cenab-ı Hakk'ın talak ve terahmen kendisine nazarı merhametle baktığına inanacak. Baksa da olur, bakmasa da olur demeyecek. Israr ve ilhah edecek. Nazarı merhametin üzerinde toplaması için ısrar edecek, kapıdan ayrılmayacak.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 Darcına koyduğunu da koymuş olacak. Ve sonra rehber-i ekmel ve muktedai Kürünün başına gelecek. Dağarcığındakini ona göstermek manasında huzuruna yanaşacak. Edeple ya Resulallah bunu yaptım. Şu yollardan yürüdüm, bu işleri eda ettim. Menasik'in altından kalktım.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 Nebiler mezarlarında haydi sözünü bilen ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun başının ucunda itişiyor, kakışıyor. Her türlü aşktan, şevkten, neşeden mahrum bir hava içinde. Pek çoğuyla belki suyu edeb itikâb ediyorlardı. Orası huzurun ve edebin hüküm ferma olduğu bir yerdir. Orada krallara taç giydirilir.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 gözündeki günahı onunla silmeye, kafasındaki kumumu onunla temizlemeye, bütün duygu ve düşüncelerini orada bırakmaya, Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duygu ve düşünceleriyle meşbu olmaya çalışır. Yer yer Mısır'da bulunur, yer yer Suriye'ye gider ve yer yer Hüzur-ü Risalet-i ye gider karşısında, yaşlılığın verdiği âlamı,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 Eğer senin kokunim da yetişmeseydi ben bu yolu kat edemezdim ya Resulallah. Demir parmaklıklar üzerinde Hasbi Hal ediyor Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le. 53 yaşına kadar senin hicranın azabını sinemde taşıdım. Yanına geldiğim zaman şu başımı çarptığım demir kafes de nedir ya Resulallah. Hala hussat olmayacak mı? Şikayet ve serzenişinde bulunur. Çağ çölünü kat ettim. Bu gözlerime uyku girmedi. Arzu edersen yıldızlara sor. Sor ki şu üç aylık zaman içinde bu gözler bir kere uyudu mu? Uyumadı diyecekler ya Resulallah, arz halinde bulunuyor. Hasbi halde bulunuyor. Dağlarla, taşlarla bütün hilka ı hasbi hal ettim ya Resulallah. Derdimi geceye döktüm. Leyla derdimi anlattım. Cıbanı söylettim ya Resulallah. Nihayet huzuruna geldim ya Resulallah. Bu demir parmaklıklarla nedir hasbı halinde bulunuyor. Akif derinleşmiş, bu coşmuş su sesini, feryat figanını Resul-ü Ekrem Vesselam karşısında gerçek bir aşıkın nasıl dolu olduğunu müşahede ediyor. Son sözlerini ihmal ediyor. Son sözler söylenirken ses kısıklamaya başlamıştır.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 Ravza-i Tahira'nın parmaklarına takılıp da orada kalıverdi. Çünkü artık bu hasta gönlümü Hakifay'ından ayırma ya Resulallah diyordu. Biz bu coşkunluğu duyduk, biz de gider orada kalırız zannettik ama bizi aldatan yalancı, kezzah ve münafık gönlümüz bir kere daha orada aldattı. Anladık ki biz o bezmin eri değiliz.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 Aşıkların kıblegahı, Fahri Kainat Efendimiz'in karşısında kemerbeste diyet içinde durmayı nasip etsin. Eğer diyebilme gücünü kendimde hissedebilseydim, eğer o iktidarı vicdanımda duyabilseydim, ben de Sudanlı gibi buradan seslenecektim. Elli üç yaşında diyor, kırk yaşına kadar vussatına kapının açılmadı. kapının önünde bir sürü niraf içinde,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 siz cennete ben cehenneme giderken dahi olacak, çok rahatsız ve çok berişan olacağım. Ela inna asan al-kalam ve abla nizam kalamullahi melik ilaziz illallah, kama kala Allahü tebahe ve teala fil kalam. Ve ıza Qur'a al-Qur'anu fasmiula ve anstitul Ağud bıllahim, min al şeytanı rajiim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbana aatina fid dünyahasene, vafil aakhirte hasenem veqin a'dab al-nar. Ceddak Allahu Lâzim. Barak Allahu lana vli jami' al mu'minin. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المُتَبَفِّل تاظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفه، فقال الله عز وجل من قائل مخبرا أميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك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 varda Allah'ın manis sadiki abi Bekir Faruk Ömer Osman ve Ali Rabbı Allah'ın onu ve anı sittet il bakieti il aşeret il mubşer ve anı sḥabet ve tabeğin el ve la tesbuh ettiğimiz imanına ve la vücelletliğimiz zâlime men layharke ve layrhamına ve arzumuz kire adniye ve akrin n karakul işin kadir Allahum e inna nasabık men kire masâlek binabık muhammed sallallahu aleyhi ve sallam من عوض بكمنا الشر كله عاجله واجله ما لمن منه وما لمن عدم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي في الآخرة حسنة ثم في ربنا اغفر لنا في الذين حسنة ثم في تجعل في قلوبنا حسنة للذين آمنوا الآخرة حسنة ثم في الآخرة حسنة ثم في الآخرة حسنة Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi yaratan Rabbinize karşı çok saygılı olun. Mabudunuza karşı çok saygılı olun. Onu görüyor gibi ona karşı saygılı olun. Kalbinizi elinde tutan Allah'a karşı saygılı olun. Çok korkun. Himayesine girin, ona dahalet edin. Ona itaat edin. İnna Allaha y'emru bil adli vel ihsan ve ita'idil kurbe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 ve yanhâ ani'l-fahşâi ve'l-münkeri ve'l-bögî ye'îzukum le'allekum her çeşidinden gizlisinden açığından kalbe ve ruha tuzak olanından kapı önünde gezeninden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın baş kaldırmanın her çeşidinden Felaketlerin, asırların anlayışının değil, Resulü'z-Zihan'ın, sahibi Kur'an'ın, Hazreti Fahri Kainat'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süreli bir yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emru eman içinde cennete dahil olasınız. Hakimissalâh. İnne salâta tenhâni l-fahşâi vel munkâr. Eynâ. İnne salâta tenhâni l-fahşâi vel munkâr. Ve la vikrullâhi akbar. Wallahu ya'lâmu mâl-i esnûn. Salakallâhu l